arkası yarın bir harman yeridir Çanakkale birinci bölüm. Yazan Gürdal Uğur, Göneten Mazlum Kiper, Efektör Ersin Temelli, Yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar, Anlatıcı Rıdvan Çelebi, Başkan Ana Tomris İncer, Mustafa Kemal Orhan Hızlı, Anzak Emrah Eren, Etema Yavuz Şeker, Açı Ana Tanju Tuncer, Emirpaşa Nihat Oktay, Cevat Paşa Müfit Coşkun, Talatpaşa Paşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümer, Muhtar İskender Bağcılar, İmam Saltuk Kaplangı, Salih Çavuş Can Başak, Famsender Emin An, Kurmay Subay Aziz Sarvan, Kıt Şınır Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz Fişer Güray Görken, Göprat Murat Öncül Pilot Can Ertuğrul Yüzbaşı Ragıp Yavuz İzzet Ergün Işıldar Kahvecinin eşi Ece Okay Işıldar Mahmut Sabri Kutay Kırşehir oldu, Deniz Asubayı Volkan Yosunlu Zeynep Yonca İnal İmamın eşi Onur Yay Evrentan Nazlı Gelin Pınar Aygün Muhtarın eşi Hülya Arslan Birdfoot Gökhan Seyhan, Hamilton, Murat Ozan, İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu, D. Rabeck, Yılmaz Meydanı Burada anlatılanlar gerçek bir destanın ta kendisidir. Bu topraklar uğrunda düşen bedenleri bağrını alıp ebediyen saran bir harman yeridir. Çalakkale içinde aynalı çarşı Ama ben gidiyorum Düşmana karşı of gençliğim eyvah. Oldu usta. Sahi muhtar. Kimmiş bu bizim şöyede acemiyetini görecek olan yabancı? Avustralya'dan bir anzak. Dedesi de burada yatanlar arasındaymış. Ee? şimdi bütün telaş bu anzak için mi? Öyle deme. Ocakçı önemli biriymiş. İlle de başkan anayla görüşmek istermiş. Ha, o yüzden mi bizim encivan azası onu almaya gitti? Hey ya ben de tören biter bitmez hemen buraya geldim. İşte derneğimiz Mr. Crawford. Selam arkadaşlar. Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun Encümen Bey. Bey. Buyurun. Tanıştırayım. Buyurun. Dernek yöneticilerimizden Muhtar Kazım ve Ocakçı Rıza. Ben de Anzac Crawford e, memnun oldum. Arkadaşlar önceden söyleyeyim. Konumuz pek de yabancı sayılmaz. <gülüyor> ya ya. Benim anne sizden e, Türk asıllı. Desenize bir yanınızda siz de bizdensiniz. <gülüyor> Öyle. Oysa biz sizi daha resmi biri olarak bekliyorduk. Resmiyet, e, resmiyet pek sevmem. E, doğallıktan yanayım derim. <gülüyor> ee, başkan ana da sizi bekliyordu. Hemen alıp geleyim. Hadi muhtar hadi hemen al da gel. Eee Mr. Crawford nasıl buldunuz derneğimizi? Ee, çok e, değişik. Bayağı eski bir yapıymış. <gülüyor> Duvarlardaki siyah beyaz resimler, etraftaki aksesuarlar... ...sanki küçük bir müze. Gördüğünüz her şey seferberlik günlerinden kalma. Tüm bunları değerleyen, toparlayan da bizim başkan anamızdır. <gülüyor> 90'ıncı yaşında tekerlekli sandalyesinde hala dedinip durur. <gülüyor> Öyle. O, demek ki hakkında söylenenler boş <gülüyor> ıı, boş değil. İlginç bir şey olmalı. <gülüyor> Bakın işte geliyorlar. Eşine takozu koyun. Tekerlekli sandalyesi rahat geçsin. Buyur ana Gel, gel. Ah muhtar inşallah benim gibi sizi de fazla bekletmedi ha. <gülüyor> hoş geldiniz hoş buyurun geldiniz. başkan ana hoş ben geldiniz. Olalım, hoş bulduk hoş bulduk. Sen de hoş geldin Anzak oğlum. Ee, selam e, başkan ana. <gülüyor> Adımı da öğrenmişim. <gülüyor> Yıllardır herkesin başkan anasıyımdır ben. Ee, siz oğlum deyince ben de <gülüyor> samimi olmak istedim. İyi <gülüyor> ettin iyi ettin öyle olalım. Eee, sana bir ikramda bulunmadım bu hızırlar. Ay, kusura kalmayın dağıldık ee. başkanına. Hemen hallediyorum. Eee, anlat hele bakalım. Neymiş ille de benimle görüşmek istemenin nedeni? Ee, benim yeni görev. Heh. Bakanlık kararıyla... ...Gelibolu Savaşları hakkında bir muze kurmak. O zor bir görev. Oh, oh, bence de. Hmm. <gülüyor> Neyse ki birçok kaynaktan faydalanarak... ...son aşamaya geldik... Çanakkale efsanesini bir de yaşandığı yerde sizlerden dinlemek istedim. Ne dersin başkanana? Bak bir şartla yalnız gerçekleri konuşacağız. Haha. <gülüyor> ok, okay başkanana. Sonunda benim de sana bir sürprizim olacak. Bak Anzac oğlum. Çanakkale öyle zannedildiği gibi sadece birkaç hikayeden ibaret bir centilmenler savaşı değildir. Ee, peki başkanana. E... Sence nedir Çanakkale? Çanakkale ne midir? <gülüyor> Bir sürü gencecik fidanın kırılarak düştükleri bu topraklarda harmanlandıkları yerdir. Bir harman yeridir Çanakkale. İlginç. Şimdi anlatacaklarımı gözünün önünde canlandırmaya çalış. 1914'te dünya harbi patladığında... İktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki yönetimi gelişmelerden endişeli Sadrazamlık Odasında toplanmıştı. <Gülüyor> Talat Bey, bu oldu bittiler... ...hükümetimizi zorda bırakmaktadır. Sadrazamlarının... ...Enver Paşa'dan yana sıkıntıları mı var acaba? Yanlış anlaşılmasın. Sadece zatınız tarafından... ...kendisine usulüne uygun olarak yapılacak... ...bir uyarının faydalı olacağını düşünüyorum. Anlaşıldı. Sait Halim Paşa Hazretleri. Gecikmedim inşallah. Düşman donanması Boğaz girişini bombalamış. Enver Paşa... Rus limanlarının bombalanması zaten harbin açık ilanıydı. Almanlarla yaptığımız anlaşmada bu yöndeydi. Bunu da imzalayan unutmayalım ki Sadrazam Paşa Hazretleri sizsiniz. Fakat durum artık tehlike arz etmekte. Haklısınız. Zira Ruslar da doğu cephesinde faaliyete geçti. Görünüyor ki savaş hızla yayılacak. Bir an evvel önlemlerimizi almalıyız. Doğru dersiniz de ordu ve ahalinin durumu hiç de iç açıcı değil. Sizlerle açık konuşacağım beyler. Padişahımızın durumu malum. Memleketin idaresinde iddiat ve terakki söz sahibi. Devir, Bahriye Nazırımız Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa olarak sizlerin devridir. Paşa Hazretleri, biz bu mevkilere kelle koltukta vatana hizmet için geldik. Almanlara güvenmekle inşallah mahcup olmayız. Ne dersin Talat Paşa? Başka seçeneğimiz mi kaldı? Diğerleri tüm tekliflerimizi reddettiler. Hepsi bizi artık zayıf ve güçsüz görüyorlar. Epeydir bir cephede muzaffer olamadık ki. Bir zafer çok şey halledecek. Haklısın Enver Paşa. Balkan bozgunu da ahaliyi derinden yaraladı. En kötüsü de umutlar tükenmekte. <gülüyor> Cihanı hükmeden koskoca imparatorluğun haline bakın. Tek seçeneğimiz var. Osmanlı'nın geleceği yalnızca kaybettiği toprakları bir bir geri almasındadır. Bu durum içinde nasıl olacak bu Enver Paşa... Şöyle ki, dördüncü orduyla Cemal Paşa kanaldan Mısır'a yürüyecek. Ya diğer cepheler? Biliyorsunuz Talat Paşa, boğazlarda tahkimatı sağlamlaştırdık. Ardından ben de Sarıkamış'tan Rusların üzerine yürüyerek Kafkaslara kadar ilerleyeceğim. İyi de Enver Paşa, bu kadar geniş cephelere bölünmek bizi bir maceraya sürüklemesin. İmparatorluğun selameti Kafkaslardan Orta Doğu'ya kadar genişlemesine bağlıdır Paşa Hazretleri. Bu da savunmayla değil ancak taarruzla olur. İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı harbi işte böyle karşılıyordu. Eee başkan ana Hı. İttihat ve Terakki içinde talat başamı yoksa Enver Paşa'mı daha güçlüydü. Her ikisi de. Enver Paşa saraydan evlenerek Harbiye Nazırı olmak için gereken rütbeleri peş peşe alıp 34 yaşında o makama oturmuştu. Gerçekten karışık günlermiş. Ha, halkın yoklukla boğuştuğu günlerdi. E onu da sana dedesinin köy kahvesinde yaşananları bizim ocakçı anlatsın be oğlum. ...senin yazdığına bakılırsa... ...bizimkiler Almanlarla ittifaka varmış. Hani tarafsız kalacaktık Muhallim Efendi? Enver Paşa Almanlardan alınacak yardıma karşılık söz vermiş derler Muhtara. Hata ediyorlar Muhallim Efendi. İngilizleri alt edemezler. İ İmam Efendi böyle paldır küldür de harbe girilir mi yahu? Hemen celallenme kahveci Rıza. Şimdi kaymakam gelince gerçeği öğreniriz. Ha? İşte kaymakam efendi de tam vaktimde geldi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kaymakam efendi tüm kahve aleyküm ayaktayız Allah. neler olmakta böyle. Kulağımıza hiç de hoş şeyler gelmiyor. Ortalıktaki söylentilere göre payta Tövbe tövbe. Sakin, sakin olun. olun. Sakin olun ağalar. Bu millet bu harbe girecek halde mi? Halifelik makamına kadar her şeyi kaybederiz valla. Telaşlanmayın ağalar. Hele bir oturun şöyle yerlerinize. Bu söylentiler pek ayrı alamet gözükmüyor da. Bütün bunlar devletimizin bir tedbiridir muhtar ağa. Alman'ı, İngiliz'i, Fransız'ı derken şimdi de Ruslarla harbe girmemiz ortalığı iyice karıştırmaz mı kaymakam efendi? Maalesef öyle. Lakin muallim efendi biz de menfaatlerimize göre tavır almaktayız. Bunların ne yapacakları belli olur mu? Kafire itimat olmaz. İmam efendi haklı. Hele de İngiliz'in son yaptığı kalleşlikten sonra. Aa, doğru. ...parasını ödediğimiz Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini el koymadılar mı? Şu fakir fukara köy halkından bile dünyanın bağışını topladık diye bize... ...donanmayı iane madalyası vermişlerdi. Biz bu yardımları İngilizlere gitsin diye mi yaptık? O gemiler tabukları olur inşallah kaymakam efendi. Yaşallah. Almanlar da bize Goben ve Braslov zırhlarını hibe ettiler. Demek ki onlardan köstek, Almanlardan destek var. Lakin muallim efendi bu yakınlaşmada İngilizlerin hiç hoşuna gitmez... Tüm tekliflerimizi geri çevirdiler. Şimdi de tarafsız kalın diyorlar. Biz artık onlara itimat edilemeyeceğine vakıf olduk kaymakam efendi. Devletliğumuz sonunda Almanlarla ittifak yapmaya karar verdi. Desenize tüm cihana henüz ölmediğimizi ispat vaktidir. Orduya yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlar lüzumu hasıl olmuştur. Elimiz davucumuzda ne varsa vereceğiz kaymakam efendi. Sağ olasın muhtara. Civar köylerde dolaşarak yardımları karargaha ulaştırmalıyız. Zaman birlik ve dayanışma zamanıdır. Kısacası arkadaşlar, sancağımızın düşmemesi için yakın bir seferberliğe hazır mısınız? Hazırız. Her zaman hazırız. Hazırız. Hazırız. hazırız. Sen endişelenme kaymakam efendi. Bu millet lüzumunda gözünü kırpmadan... şehadet şerbetini içmesini de bilir. Değerli konsey üye Böylece şu gördüğünüz Fransa sınırından İsviçre'ye kadar olan tüm Avrupa cephesinde savaş kilitlendi. Bir ilerleme kaydedemiyoruz. E, uzun zamandır söylemekteyim Sayın Kitchener. Çözüm Osmanlı boğazlarıdır. Mr. Churchill şu anda bir de Osmanlı'yı karşımıza almak uygun olur mu? Donanmamız 15 günde İstanbul'a girecek güçtedir Mr. Asquidt. Türkleri hafife almayın Mr. Churchill. Osmanlı artık eski gücünde değil Sayın Fischer. Yunanistan da bize kuvvet vereceğini açıkladı. Mr. Churchill unutmayalım ki Ruslar Yunanlıların İstanbul'a girmesine karşı. Britanya olarak Osmanlı'ya karşı bir güç gösterisinde bulunmak şart. Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum Mr. Kitchener. Ben hala kaygılıyım. Boğazlara bu saldırıyı yıllardır düşünür ama nedense her seferinde de vazgeçeriz. <gülüyor> Göreceksiniz Sayın Başbakan bu sefer çok basit olacak ki Mr Churchill. Deniz Bakanlığı olarak bu konuda bir hazırlığınız var mı? Amiral Cardyne mükemmel bir plan hazırlatmıştım. Siz Savaş Bakanlığı olarak bu planı inceleyebildiniz mi Mr Keçener? Mantıklı. Ee, aksi bir durumda donanma prestij kaybetmeden geri çekilebilir. Şimdi söyler misiniz Mr Churchill? Her şey yolunda giderse sonuç ne olur? Çok az kayıpla size bir ay içinde zafer vaat ediyorum Sayın Başbakan. Peki herhangi bir harekat tarihi belirlediniz mi? Donanma açısından bizce 19 Şubat 1915 uygun bir tarih olacak. Beyler, savaş konseyi olarak bu planı uygun görüyorsak artık onaylayalım. Hemen imzalayalım. Zira donanma aylardır boğaz açıklarında bu emri beklemekte. Aa, bence de uygun. İmzalayalım. Güzel. Şimdi... ...kadehlerimizi doldurup bunu kutlarken... ...kararımızı bir kez daha gözden geçirelim... ...öyle olmaz mı? <gülüyor> o dönemde yaşananlar... ...tam bir satranç oyunuydu. Ee, e, evet... E, ...haklısınız. Evet bir satranç... Ee, ...ama nasıl bir satranç... ...her taş... ...tüm cepheleri etkiliyor, hmm. öyle bir satranç. Heh. Bizde de seferberlik ilanı ile birlikte... ...cephelere asker toplanmaya başlandı. Hatice Annem, seferberliğin ardından kışlalara akın başlamış. Hasan'ım. Babana Dimitokada, ana da şıkkada bıraktıktan sonra biz tükendik be oğul. Öyle deme ana. Erkek evladım var diye böbürlenmez miydin? Öyleydi ama. Şimdi 17 cinsde bir sen kaldın elimde bir oğul. Ne 17 sana? Bir aydır 18'ım de. 18 olsun bakalım. Hem bu evin erkeği artık ben değil miyim ana? Sensin tabii oğul, sensin. Ana yoldaşısın. Bırak şu elindeki işi de hele bir kulak ver bana. Ana. Müsaade buyur da ben de orduya yazılayım ha? Oğul yeter benim yüreğimin kavrukluğu. Bir de sen yakma. Görmez misin ana yaşlısı genci düşmüş yollara benim neyim eksik? Hasan'ım sen benim canımın yongasısın. Bu ocağımda bir yere ihtiyacı vardır. Ana vatan elden giderse ocak mı kalır sanırsın? Biz borcumuzu babacığımla abicini şehit vererek ödedik. Bak ana görmüyor musun el düğüne gider gibi kışlaya gider. Oğul, onlar da sağsın sırasını. Ana ahali cephedeyken ben burada kalamam. Aynı rahmetli gibi Muhtar peygamber demezsin. Elini öpeyim müsaade buyur. Yoksa senin yüzüne bakam? O kimse sakın muhtarın kızı Zeynep olmasın. Canım anacığım her şeyi bilirsin işte. Ah oh, bilmem ne bilmem ne. O halde kaçarak da olsa gideceğimi de bilirsin. Bu erkeklik damarınız yok mu? Nedense olan hep geride bizi oluyor. Size ne oluyor ki ana? Sizler ya şehit ya gazi bir mertebe yererken bizler ömür boyu hasretinizi çekiyoruz. Neler dersin sen be anam düşman kapımıza dayanmış, canımıza, namusumuza göz koymakta. Benim hatçı anam buna rıza mı gösterecek? İyi oğul, iyi edersin, güzel dersin de ana yüreği dayanmıyor. Kanın kabarmış belli ki artık bağlasam duramazsın. Sizleri bugünler için doğurmadık mı? Var git ol git. Ya gazi ol ya şehit. Cefakar Hanım. Mert Hanım. Sağ olasın. Ah, az duruver. Hele nerede? <gülüyor> o, o ne be hanım? İyi başını bakayım <gülüyor> Bu sürdüğüm kınadır o kına. Neden yakarsın onu başıma? On yedi cindi oğul. Bu vatana kurbansın diye. On yedi değil anam. On sekiz. On sekiz. Çanakkale içinde... ...aynalı çarşı... ...ana ben gidiyorum... ...düşmana karşı... ...of... Gençliğim Yazan Gürda Buğur. Yöneten Mazlum Kiper Efektör Ersin Temelli Yapım İstanbul Radyosu Bir Harman Yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın sevgili dinleyiciler.